e, ders sundunuz e, Ve e, o geniş bir e, Paylaşıma e, Mazhar oluyor diyelim e, Boşanma konusu e, Bugün inşallah Radyomuzda da bu konuyu Değerlendirelim diye düşündüm Şöyle Aslında e, Yani Toplumda sıklıkla Gündeme gelen bir konu e, Ailenin e, konu değil sars... de yara diyelim işte yara tabi ki, tabii ki sarsıntı yara. geçiriyor evet. e, olgusu hemen hemen herkes tarafından kabul ediliyor e, bununla ilgili bir bakanlık var ama bakanlığın e, zaman zaman uygulamaları da tartışılıyor e, boşanma konusu yani e, bizim değerlerimiz e, aileyi çok e, önemser aile toplumun temelidir ilk mekteptir e, hayatın e, biçimlendiği alandır ama o alanda sarsıntılar yaşanıyor kadının rolü erkeğin rolü yeniden tartışılıyor e, isterseniz ve biraz İslam kültürü aldığı düşünülen e, toplum alanlarında da. Bunun yoğun biçimde hatta gözlendiği bir vaka yani boşanmalar diyelim ki kadın tarafı dindar, erkek tarafı dindar bizzat evlenen kişiler dindar diye kabul edilebilen insanlar ama bakıyorsunuz bir süre sonra sarsıntılar başlıyor problemler başlıyor ve ucu boşanmayla sonuçlanıyor hatta bazı bilgiler var yani ilk 5-6 e, ayda e, boşanmalar gerçekleşiyor vesaire diye yani size de tabi sorular olarak ulaşıyor e, öyle zannediyorum değil mi birçok bir yani bizzat gelenler var böyle e, hani e, problem içine girmeye başlamış kadın erkek birlikte geliyorlar ayrı ayrı geliniyor soru ulaşıyor size problem yara e, ulaşıyor size ve siz oradan yola çıkarak bir e, sohbet e, dizisi hazırladınız isterseniz e, şuradan başlayalım e, boşanmaya götüren sebepler neler e, sizin tespitleriniz ne o konuda Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah hocam Boşanma Afet bir defa yani Bir afet bir bela bu İnsanın hayatında ağır bir imtihan Ve boşanma Mahkemede gerçekleştikten veya erkeğin sözüyle bittikten sonra Kapanıp giden bir yara da değil evet. Depreşmeye devam eden Kaşınan ve ölünceye kadar kıştan bir ara. Hele hele çocuk Çocuklarından sonraki dönem Mümkün değil kapanması Gibi bir şey Ve bu konuda e, En büyük yarayı da Kadın alıyor tabi Kadın evet. çok büyük yara alıyor Boşanmayla beraber Ve Hikmet-i Rabbimiz öyle bir düzen kurmuş ki e, bir erkek boşamaya muhatap olduğunda haklı olduğunu düşünüyor. Kadın haklı olduğunu düşünüyor. Bunun haksızını bulmak çok zor. Evet. Zor. Kim haksız? Kim halde? Cevabını vermek. E, yani ilk kim anlatıyorsa o haklı görünüyor zaten. Evet. İkinciyi dinlediğinde haklı görünüyor. Herhalde o dinleyen haksız diyebiliyorsun Adem Aleyhisselam'dan beri insanız o günden beri bu sorunumuz var bizim ama bugün benim şahsi kanaatim iki büyük sıkıntı başımıza ilave oldu son 30-40 senedir birincisi müstakiliyet e, ciddi bir şekilde yayıldı yani bir dedenin bir nenenin Büyük bir amcanın Büyük bir ağabeyin Himayesinde Olmak diye bir şey yok artık Evet 22 yaşında evli birisi Müstakil bir dünya Yönetimi evet. kendine mahsus Yargılanamaz, sorgulanamaz Tartışılamaz iradesi var Erkeğiyle kadınıyla evet. Burada cinsiyet ayrımına gerek yok Dolayısıyla Buraya gelin bakayım çocuklar Siz ne yapıyorsunuz diyecek bir kudret yok bunun yerine psikolog geçti. Evet. Ona gidiyor. Yani insanın. bir nenenin, mesela 18 torunu olan bir nenenin, yedi çocuk büyütmüş bir anne olarak bir nenenin karşısına oturup, kızım sen yanlış yapıyorsun, oğlum bu ne biçim sözler bunlar? Deyeceği kıymet yok ortada. Evet. 80 yaşında bir nenenin hayat tecrübesini yok kabul ettiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Evet. bir psikologa, aile terapistine gidiyoruz ama 8 senelik mezunu önüne gelen olaylar ve kağıtlardakiyle biliyor masa üzerinde biliyor o da gereksiz manasında değil bu sözüm yani evet. ama da, tabiattan gelen bir birikim başka bir şey ben bunu şöyle benzetiyorum yani organik bir bitki ile e, hormonlu bir bitki arasındaki fark gibi bir nene bir dede köyün büyüğü bir hacı amca yani şefkati o, var muhabbetler benden diyor değil mi? torununa hitap ediyor Torunluğun yeğenine hitap ediyor. ediyor ve bunu ücret için yapmıyor evet bunu kaybetti insanlık evet. bu kaybın bedeli aile faciasıdır şu anda yani küçük aile çekirdek aile filan gibi kavramlara girmek istemiyorum yüzde yüz müşahhas bir örnek bu bu noktada geri dönülebileceğine dair de bir kanaatim yok artık Herkes geçtik mı? oraya evet. bu noktayı insanlık geçti ama biz geçtikten sonra köprü yıkıldı gibi oldu bu biz karşıya geçtik köprüyü de yıktık öbür taraftakilere el sallıyoruz sadece o zaman ümitsiz vaka mı bundan sonra telafisi olmaz vaka değil ama bu ümitsiz vaka artık. Evet. yani geçmişin birikimini yeniden getirme ya bir domates olayı gibi hocam diktiğimiz domatesin tohumu yeni domates vermiyor, vermiyor. Evet. gidip başka yerden tohum satın almak zorunda oluyorsun gibi bir olay bu 2 evet. dizi filmler medya vesaire çok fazla e, insana yetkili olduğuna dair bir kanaat veriyor yani bilgisayar kullanırken bilgisayar... Özgür, özgürsün kararını kendin ver Tabi her şeyi yaparsın sen evet. Aslında sen istesen bir deve de yaratırsın Haşa der gibi Bir kudret aşılaması yapılıyor Evet bu Bu da makul bir sebepten bugüne geldi Yani teknoloji güçlendi Eskiden Herkes hesap yapamazdı Şimdi herkesin hesap yapabileceği bilgisayarları var e, Cep telefonu dünyayı Avucumuzun içine koydum Evet. Bilgisayar masamıza koymuştu Cep telefonu avucumuzun içine koydu e, Çok fazla Muktedir Olduğunu zanneden Bir nesil çıktık Biz, Bizde evet. de var tabi Gençlerde daha fazla var Mesela ben evleniyorum E hanımıma istediğim şekli veririm herhalde Bu benim Gibi hakkım evet. e, Kadın evleniyor E ben ne dersem o olacak zaten Evet diye düşünüyor. Esasen bu böyle değil. Birbirimize hükmümüz sıfır bizim. İlk zamanlarda evlenmeden önce nişanlılık döneminde hayatım sana feda filan gibi, aşıkım gibi, ölesiye seviyorum gibi sözlere inanıyoruz biz. Kimsenin kimseye verecek bir tırnağı bile yok. Bırak canını vermeyi. Hayatın gerçeği bu. Ama konuşurken ve zannederken abartılı konuşuyoruz. Abartılı zannediyor ve gençler de Filmlerdeki dizi filmlerdeki Rolleri taklit edebileceklerini Zannediyorlar o filmler Hayatın gerçeğinde değil Evet. Gerçek zannediyor onu Stüdyolarda o evet. Ama gençler böyle zannetmiyorlar Gençler derken çocuk yaşta Gençleri kasma hepimiz yani Bu e, ileri yaşlarda da Problem çıkıyor çünkü, çünkü yani. ...ununu elemiş, eleğini asmış diye bir deyim var ya... Evet. ...o kimse o hariç... Öyle biri, <gülüyor> varsa, varsa, evet. o ...öyle biri varsa o hariç... ...hepimiz için geçerli bir kural bu... ...boşanmayı mucip sebepler... ...eskiden de vardı... ...beş asır önce de vardı... ...ama bu etken yoktu... ...toplum murakabesi diye bir şey vardı... ...sen niye boşandın... ...ne yaptın sen sülalemizi mahcup ettin... Deme dedim, sözüne muhatap olma korkusu vardı. Şimdi zaten üç kişi bir araya gelince, çekme onun karını ya, ver mahkemeye gitsin gibi bir edebiyat bir yanlış aşı telkin ediliyor. Ne yapıyorsun sen ya? Nasıl boşanırsın? Bize şu söyleniyor hocam. Yani eskiden kadının diyelim ki ekonomik özgürlüğü yoktu. Hani bırakıp gidemiyordu. Her türlü cefayı e, çekiyor olsa bile Tahammül ediyordu Şimdi kadının iş hayatı var Özgürlüğü var şey, Ekonomik özgürlüğü var Her türlü yani, özgürlüğü var, var. yani Ayakta değil. durabilirim, durabilirim. E, Özgüveni var Onun için falan deniyor yani. Ama yine cefayı kadın çekiyor bu işte. Evet sonuçta da Yani kadın Bundan 50 sene önce bu saydığınız şeylere sahip değildi Ne Avrupa'da ne İslam topraklarında sahip değildi Kadın yüz çile çekiyordu. Şimdi sahip 200 çile çekiyor. Yine kadın eziliyor. Cefa e, çile e, çekmiyor diye de bir e, anlayış var hocam. Çekmediğini zannediyor ha, hocam. Evet. Çekmiyor olur mu? Evet. Çocuğun yok olduğunu kabul etsek bile, hı hı. toplum bir defa dul diye bir damga vuruyor kadına. Evet. Kadını eziyor. Evet. Toplum eziyor. Ben e, hocam. Yani mübalağalı olur e, zannediyorum sözüm öyle anlaşılır. Yani bugüne kadar binlerce diyeyim boşanma vakasıyla yüz yüze geldim. Yani bin, ya problem olarak evet size geliyor. Geliyor. Evet. Ben özellikle çabuk gidin avukata. Canınız daha değerli sizin. Şöhretiniz, iffetiniz daha değerli dediğim vakalar oluyor. Hocam kadın bir defa dul diye bir isim mi diyor? ...sanki allah Teala onu... ...cehenneme koyacakmış gibi... ...bir damga yemiş gibi oluyor... ...hiç alakası yok. ...hayatın içinde... ...yani... ...dullukta bir, bir parça... ...bunu hmm. abartmaya gerek yok... ...ama toplum abartıyor... ...çevresi abartıyor... ...ben... ...en dikkatimi çeken vakalarda... ...böyle mesela... ...elli vakayı saysam... ...annesi kızım... ...kahreni çekme bu berduşun... ...gel... ...ben senin ananım... Hmm. ...diyen anne... ...bir sene sonra... Sen insan olsaydın o adam idare ederdin diyen anneye dönüyor. Böyle vakalar geliyor mu hocam? Hocam en çok ağlayan kadınlar anne ve babasının tavırlarına ağlıyorlar daha sonra. Allah. Allah. Yani ben annemin yani evinde anne baba evinden gelin olarak çıkıyor diyelim ayrılmış olarak geldiğinde geldiğinde anne baba önce evi, anne baba buyur kızım diyor tabi. Yani belki bunun üç beş istisnası var Bu ayet dil hadis değil evet, dediğim söz evet. Ama boşanmış kadınların Şikayetleri Arasında Evinden çıktığı gibi O eve bir daha dönemediği şikayeti var Evet Geri döndüğü yer çok o, bu, bir mesela, oluyor. o annemi bir daha Bulamadım ben Allah Diyor Allah, evet. Mesela bunu çocuklarından Hıncını alıyor anne anne Dede çocuklarından hıncını alıyor veya kızın işte kız kardeşleri var kötü örnek oldun kız kardeşlerin evde kalacak gibi bir ithamla muhatap oluyor abileri bu evde biz kendimizi zor geçiniyorduk gibi oluyor mesela bir hanımefendinin bana sözü o anda beni duygulandırmış yani gözlerimi yaşarmıştı hocam lokmalarım sayılıyor babam tarafından demişti. Allah Allah. Halbuki Belki bilmiyorum. sayılmıyordur da ama o algı da oluşuyor. E, sayılmıyordur ama e, sen geldiğinden beri elektrik fark... faturamız bile arttı demiş baba. Bu söz ona ait Allah mesela. Allah sen Allah. geldin elektrik faturamız <gülüyor> arttı demiş. Allah, Allah. Ben de dedim ki yani o faturayı ödeyemeyecek durumda mı? Hayır ama parasının kıymetini bilen biri. Evet. evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Boşanmış kadın gönlü kırık bir kadın hocam. Evet. Hiç ilgisi olmayacak bir şeyden de alınıyor. Rahatsız oluyor. Mesela çok hanımefendi ve akademik kariyeri olan birisi benim dersimden bir cümleyi dikkat etmiş. Ben bu, boşandın ölmedin diye bir ders yapmıştım. O dersi dinlemiş de orada diyorum ki... Onun geri dönüşleri oluyor. Geri dönüşleri oluyor. Ee, diyorum ki... Bakkala bile gitse dul bir kadın... ...markete bile gitse... ...acaba o markete niye gitti diye... ...dedikodu yapar komşular... ...çünkü dul. Evet. dul... Dedi ki hocam dedi... ...Allah sizden razı olsun... ...12 senedir markete giderken... ...bana niye bakıyor bu insanlar diye... ...endişe etmişimdir hep dedi... Evet. ...yani sanki benimi... ...hoca söylüyor gibi geçti içimden... ...hay ben onu kastetmedim... ...ama yani dul bir hanımefendinin çocukları da olsa aile içerisinde yakın akraba nezdinde e, bir gönül kırıklığı var evet. bu yanlış yanlış ya derste ben haykırarak dedim ki evlendiği on bir hanımın onu dul olan peygamberimiz var bizim ya evet. yani on, on bir hanımla evlenmiş onu dul, dul kadınların şerefi bu bir defaya Evet. Hatice anamız şeref olarak dul kadınlara Yeter Belki buradan şeye de bir şey söylemek lazım Değil mi o Yani o bakışı hissettiren e, Her kimse yani. Değil e onlara mi? söylüyorum bunu evet, zaten evet. Yani bu söz onlara Yani hanımefendilere Bundan üzülmeyin demek var Bir de dışarıdan Ya bu dul işte o algıyı Veren çevreler Babaya şunu söylememiz gerekiyor şunu anneye, çevreye gerekir. Abiye, Teyzeler, kardeşe Teyzeler, halalar Mesela evet. bir hanımefendinin Tespitlerini söylüyorum Dedi ki hocam dedi Kalabalık bir aileyiz dedi Biz Diyarbakır'dan İstanbul'a göçmüş Amcaları, dayıları, halaları kalabalık bir aileyiz Ben yedi senedir Babamın evindeyim Bayramlarda her zaman toplanırız Bir toplantıda bensiz olsun ya Dedi Böyle bunu hmm, söylerken de ağlıyor. Her toplantıda yani. gündeme geliyor. Nasıl mesela dedim? Mesela dedi hocam teyzem beni çok sever. Ah bu kızım gene burada mı? Bunu mu görecektim <gülüyor> gene? <gülüyor> diyor. <gülüyor> diyor. Halası da tutturup diyormuş ki aa yeğenemin evinde bugün gitmek varmış yine buradayız. Bu sözlerin beni erittiğini hissedemiyorlar diyor. Evet. Halbuki evet. beni severler diyor. Doğru evet. Severler evet. ama bir insanın ...yarasının sürekli kaşıtılmasının... ...o insanın... ...maneviyatını kırdığını anlayamıyorlar... ...mesela... ...ben hepsine de dindarlıklarını... ...soruyorum yani... Hı hı. hoş mu bunu konuşan akraban senin... ...mesela bu son bahsettiğim... ...yedi senedir... ...diyen hı hı. hanımefendi... ...bizim haremlik selamlığa dikkat eden bir aile istiyor... ...mesela erkek kadın... Yani ...dindar bir aile... ...tabii erkek evet. kadın bir arada evet. oturmamak... ...dindarlığında bir üst kademesini gösteriyor evet. değil mi... ...ama... E, bu kızcağızın gönlü kırılacağını e, düşünemiyorlar. düşünemiyorlar Düşünemiyorlar Hatta onu söylemezse e, Muhabbet başlamayacak <gülüyor> Başlamayacak gibi, gibi de evet. Düşünüyorlar Dolayısıyla boşanmadan sonra Bir yürek yarası oluşuyor Erkekte de oluşuyor şüphesiz evet. Ama erkek hocam dağıtıyor bunu Nerede dağıtıyor e, Bayan gibi hele Müslüman Bir bayan gibi evinde oturup ee, arkadaşlarına gidiyor Camiye gidiyor Bir daha evlenilmiyor işte. Mesela dul kadının Yeniden evlenmesiyle Dul erkeğin ki erkek de dul olur Dul erkeğin yeniden evlenmesi Arasında kolaylık farkı var hocam Doğru. Erkek nispeten Doğru. daha kolay evlenir. Hele işi gücü yerindeyse evet. Yani dulluğu bir sorun olmuyor Gibi oluyor aslında da Yani o kadar da değil ya, İkinci evlilik bir Sorun oluşturuyor her halükarda ...erkek ve kadına oluşturuyor... Evet. ...ama erkeğe iki doğru. sorun oluşturuyor... ...kadına beş, beş sorun, sorun oluşturuyor... Doğru. ...yani evet. kadının... ...kırıklığı, gönül kırıklığı... ...yürek yarası daha fazla bu işte... Evet. ...evet boşandığı zaman mesela... ...dün bir vaka geldi... ...dört ay üzerine boşanmışlar... Evet. ...kızım dedim... ...sizin anlattığınız doğruysa eğer... Evet. ...niye üzülüyorsun... ...niye şükür kurbanı kesmedin sen... Evet. Doğru değilse niye yalan yani konuşuyorsun? Diyelim ki zulüm gördün. Hocam öyle bir vaka anlatıyor ki dört ay değil dört saniye üzerine boşalmak lazım evet, yani. Evet. Yani bir defa evlendiğinden sonra hiç namaz kıldığını görmedim diyor. Evet. Halbuki namaz kılıyor dendi bize diyor. Evet. Bu yeter bir defa bir yara olması, aldatılmış olma bakımından. Burada büyük bir e, facia oluyor. Faciadan herkes zarar görüyor ama erkek ...becerip bu faciayı kısa sürede kapatabiliyor... Evet. ...arkadaşlarına gidiyor vesaire... ...bayanın bunu yapması çok... ...mesela bir markete... E, ...üç defa her gün gittiğini kabul edelim... ...dul bayanın ve dul erkeğin... ...bu buraya niye geliyor diye bir erkeğe kimse sorgulama yapmıyor... ...zihinlere de gelmiyor... ...ama birisi dedikodu üretebiliyor... ...bu kadın bu marketi niye tercih ediyor diye... ...sadece evet. dedikodu üretmesi ya terli... Evet. ...bir belge sunması gerekmiyor... ...çünkü bayan narin hocam... Evet. ...bayan... ...erkeğe göre daha narin, daha hassas... ...ayarları daha ince... Evet. ...üzerindeki itham da çok ince... ...dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de... ...bayanın iffetiyle ilgili yapılan iftira... ...Kur'an-ı Kerim'in en ağır cezası hocam... Evet. ...ebedi şahitliğini evet. kabul etmeme... ...diye bir ceza getiriyor... Evet. Mesela erkek için değil bu evet. Kadın için böyle bir Koruma getiriyor Kur'an-ı Kerim Neden? E kadın daha narin Kadın daha hassas Daha ince e, Ayarları ince anlayışı ince Kırılması daha kolay evet. e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hani e bir yolculuk Esnasında develeri süren Sahabeye hızlı gidiyorsun Hı -hı. Çok hızlı gitme derken Ne buyuruyor öyle hızlı gidiyorsun demiyor da e, şişelere dikkat et hmm, kıracaksın şişeleri evet, diyor. Evet. <gülüyor> ne kadar hassas bir şey evet, değil mi hocam? Evet. Yani tam bir peygamber nezaketi. Evet, şişeleri kıracaksın diyor. Yani bayan var yolculuğumuzda. Yolculuğu, evet. Narin ol. Daha Dikkatle dikkatli git, evet. dikkatli git e, deme diyor zaten. Yani evet, söylemek evet. istediği de bu. Dolayısıyla biz bu vakada kadın çok zarar görüyor. Kadın zarar görüyor. Bu zararı Kadın adına düşünmek dolayısıyla boşanma deyince toplum olarak da kadın boşandı hemen akla geliyor erkek, evet, erkek evet. akla gelmiyor evet. Niye yaraları o taşıyor dinimizde mer'i kanunlarda çocuğu kadına veriyor Velayet. evet Niye kadın bakar bu çocuğa diyor erkek bakamaz diyor demek ki aile boşandıktan sonra da kadının üstünden devam ediyor Tabi bu evet. bu anlama geliyor değil mi? Evet. Mesela efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniden evlenene kadar sen bu çocuk senindir diyor. Evet. Evlenirsen bakmak istemezsen ya da yeni kocan bakmak istemezse babasına teslim ediyoruz çocuğu. Bu da gösteriyor ki ailenin bedeni gitse de ruhu kadında kalıyor. Evet. Onun için aile deyince aslında erkek ve kadından oluşuyor. Hep kadını hatırlıyoruz biz. Evet. Yani aile bakanlığı deyince hemen kadın hakları geliyor akla. <gülüyor> Zaten aslında... kadın ve aile bakanlığı. <gülüyor> Bu şimdiki bizimkini demiyorum. Evet, Bizimkinde evet. biraz abartı var hocam. Yani evet. adaletsizlik var bizim. Bizimki yani bizim giderken mevcut sistemde huzur huzuru teminden çok kavgayı önleme gibi bir politika evet. var. Çok farklı yani. Hocam bu e, isterseniz biraz da boşanmaya neler sebep oluyor? Yani ona dair tespitlerini... Şey aslında onu konuşmamız evet, lazım. Evet. Çünkü sonrası için yapacak evet. bir şeyimiz yok. Hocam Rabbim bizi aynı tarzda yaratmadı. Nasıl kan yapımız farklı? A artı B... Pozitif, -E, pozitif negatif... negatif evet. Kan gibi... Kimliklerimiz ve karakterlerimiz de farklı hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ruhları küme küme yarattı Allah diyor. Aynı kümeden olup bir araya gelenler beraber yaşayabilirler. Gerisi yaşayamaz buyuruyor. Evet çok. Hocam Tabii bu onu, onu tanımlamak yani hangi ruh kümesinde. İşte Peygamber evet. Efendimiz'den bir defa hayati bir gerçek. Evet. evet. Bu sadece evlilikte de değil hocam iş hayatında da böyle. Arkadaşlık da da belki. Vakıfçılıkta da böyle. Evet. da böyle. Yolculukta da böyle. Yolculukta doğru. da böyle. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkan bir taneniz yetkili olsun. Yolculuğa çıktığınızda evet. buyur. Yani aksi takdirde. Bir aynı şey. otorite bulunsun. Aksi takdirde yolculukta da biz farklıyız. Evet. Fark. Evde de farklı. Mesela sizin çocuklarınız var. Ne kadar tıpatıp birbirlerinin aynısılar. Farklılar tabi. Yani Her benim, birinde ayrı bir ayrı bir dünya var. Yani. Siz baba olarak onları toplayabildiğiniz sürece beraber onlar. Anne olarak topladığı zaman anne beraberler ama kendi dünyalarında biri. Ve bu hayat için gerekli bu hocam. Tabii. Aksi takdirde bu dünyanın i̇şte bugünkü, robot olurdu hakkı. Bugünkü bu dünya olmazdı hocam. Evet. Yani farklı bir dünya, bu kadar gelişmiş, insanın göklerde uçtuğu bir dünya bu farkımızdan kaynaklanıyor. Evet. Yoksa ilk tek karakter olsaydık mesela kan arabasını bile keşfetmeye gerek kalmaz. Yürümekten hoşlanacak da o nesil diyelim. Evet. Öyle evet. kalacaktı. Bu büyük bir gerçek. Biz bu dünyada kan gruplarımız farklı olduğu gibi karakterlerimiz farklı yaratıldık. Evet. Birimiz çok uyumaktan hoşlanıyordur. Misal örnek bu. Öbürümüz de gece balkonda çay içmekten hoşlanıyordur. Evet. Sabah yakın bir kestirip işine gidecektir Bu bir karakter meselesi Yeme içmemizde var bu Anlayış tarzımızda var Mesela birimiz bayram gibi Bir zorunluluk oldukça anne babamıza Gidelim halalarımıza gidelim Fazla millette yüz göz olmayalım Diyen bir karakter var Mesela evet. Mesela başka bir karakter var ki Yani evlense de Çocukları da olsa Bütün sülalesiyle bir arada üç günde bir olacak evet. Yoksa rahat edeyim rahat. Bunlar Karakter meselesi evet. ...evlenirken hocam... ...Müslümanlığı konuşmaya gerek yok... ...kafirle evlilik yapmayız biz zaten... Evet. ...ulağanüstü farklılıkları da konuşmaya gerek yok... ...ama evlilikler... ...aradığımız... ...karakterden insanlarla olmalı... ...kadın için ve erkek için... Evet. ...mesela çok bariz bir örnek hocam... ...doğu kültüründe... ...bir arada olma... ...akşamları bir araya gelip çayı beraber içme diye bir... ...arzu var... ...bizim batı kültüründe Ege'yi kastediyorum... ...Trakya'yı kastediyorum... ...o kültürde ise evlendin mi çekil yuvana... ...kandiller gelirsin elimizi öpersin... Evet. ...büyükler de böyle istiyor... ...gençler evet. de böyle anlıyor... ...bu bir hayat tarzı... Evet. ...bunun bir ayıbı yok... ...bir evet. günahı yok... ...ne biz akşamları oturup muhabbet edeceğiz de bir yanlış var... ...ne de herkes evinde otursun ailece... Evet. ...bunda da bir yanlışlık yok... ...bu bir yaşam tarzı evet, mesela... Evet. Siz bu iki zıt kutuptan insanı bir araya getirdiniz mi? O erkek ne diyecektir bir araya gelindiğinde eğer mesela batı kültürlü birisi ise ya biz bunlar için mi çalışıyoruz ya bunlara kahve mi burası çay mı içiriyorsun bunlara kahve harada <gülüyor> mı burası diyecektir anlamsız gelecektir ona ikide bir toplanıyor olunması öbürüne de ya biz kutuplarda mı evlendik bu ne ya? İki hafta oldu hala halamlar gelmedi bize Biz gitmedik hı hı. Diye Kendisini kutuplarda zannedecektir Bu mini bir sebep aslında evet. Mini bir sebep Bu çok önemli bir nokta yani Ben tabi tek sorun bu değil tabii, tabii. yani Karakter derken de sadece kalabalık O da hı değil hı hı. Karakter onlarca bir sorun Özelliği yani, var evet. ya, Bu birinci soru İkinci sorun hocam Bir erkeğin ve bir kadının ...nikahlandıklarında birbirlerine sundukları şeyler var. Nedir bu? Kadın yemek ikram eder. Yani Mutfağa evet. yerler. Erkek masrafı karşılar. Bir çeşit mesela bu. Veya kadın ve erkek birbirlerinin bedenlerinden istifade ederler. İki, üç. Birbirlerinin dertlerini paylaşırlar. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Bunalınca gidip rahatlayacağınız eşler size verdik diyor. Hı hı. Demek ki kadının oturup eşine yaptığı yorumlar... ...onu teselli etmesi büyük bir... ...nimet tarzı demek ki... ...şimdi... ...bir kadının... ...bir erkeğin evlendiğinde... ...bir sunum kapasiteleri var... Evet. ...cinsellikte de... ...konuşup muhabbet etmekte de... ...tatlı söz söylemekte de... ...yemek yapabilmekte de... Tabii. ...mesela bir yöreden bir eve gidiyoruz... ...misafirliğe... ...kendimizi lokantada zannediyoruz... Evet. ...evin kadını... Kültürü bu konuda geniş. Ee, normal mi normal? Ee, başka bir eve gidiyorsunuz, mükemmel bir çorba yapmış, güzel bir pilav yapmış. Evet. Burada da bu kadar biliniyor. Bu da mı normal? Bu da normal. Bu da normal. Bu da normal. Bu da normal. Evet. Yani bir ahçılık lisesine gitmedik gibiz. Yani yemek fuarına evet. da gitmedik. Evet. Farklı olması... o. Cinsel oranda da bu böyle. Evet. Yani erkeğin bir beklentileri var, kadının bir beklentileri var bunu sunma kapasitesi de var eğer biz bir dağ başında evlenip televizyon izlemesek şehir hayatını görmesek medyanın tanıtımını görmesek aslında birbirimize yeteceğiz evet. bu erkek ne zannedecek bu kadarmış demek ki kadından gelecek evet. kadın da ne zannedecek erkeki gidin böyle olacak fakat o kadar özel hayatımızı deşifire ettik ki toplum olarak bir erkek Binlerce on binlerce Farklı aile yapısı görüyor Görüyor evet görüyor. Kadın, kadın tipi görüyor Kadın tipi görüyor evet. Caiz olmayacak müstehcen sahneleri görüyor evet. Bir bin yüz bin on bin değil evet. Filmde izliyor Düğünde izliyor Mesela düğüne gidiliyor Gelin Açık olmaz düğünde de Hadi gelin gelinlik giydi diyelim Diyelim yani evet. bize göre değil ama giydi diyelim düğüne giden herkes bir gelin gibi gidiyor hocam. Evet. Dolayısıyla bir düğüne gittiğinde ve karma olduğunda maazallah diyelim bin yüzlerce e, farklı bir atmosfer görüyorsun. Evet. Oradan başlıyor damat farklı insanlar görmeye. Dolayısıyla elindekine yetinemiyor. Evet. Beklentileri ben, farklılaşıyor. Şöyle söylüyorum. Siz evinize kaç yılında telefon aldınız? O zamanki PTT'den. Telekom yoktu o zaman. Ya hatırlamıyorum şimdi ama. E diyelim 70'te 70 aldınız. Evet. O telefonu değiştirdiniz mi hocam? O ev telefonunuzu bir daha değiştirdiniz mi? Hayır. Kaldı. Kaldı evet. Niye cep telefonunu değiştiriyorsunuz? Evet. Cep telefonu kaç tane aldınız? Cep telefonu alalı beri rahat 30 yani, senedir cep telefonunuz var. Ya yani, da yani 28 senedir. E, e, e, e, çünkü şey oluyor ya fonksiyonları değişiyor. Ha, değişiyor. Fonksiyonları. Yani, yani o eski hani manuel deniyor. Böyle çevirmeli. O tekti. Tek, Dolayısıyla he. ona razı. Hatta onun içinde PTT'de sıra bekliyordu. Sıra, sıra bekliyor. Evet. Onu aldıktan sonra değiştirme kavramı sizde yoktu, yoktu zaten. Yoktu. Evet. Dedelerimiz evlenirken öyle evlendiler. Evet. Annesi babası ona bir kız buldu. Evlendi. Evet. Bir enişte buldular eve. Evlendiler. Rabbim bunu nasip etti deyip evet. ...olağanüstü bir çılgınlık olmadığı sürece... ...boşanma kelimesinin B harfi bile çıkmadı o evden. Evet. Ama şimdi... ...evlenen insanların gözü hür... ...haram da olsa hür... Evet. ...kulaklar hür... ...örnekler... ...binlerce... ...sansürsüz bir takip var... ...başkalarını... Hı hı. ...kadın başkalarını takip ediyor... ...erkek başkalarını... ...yani bu haram manada takip değil... ...ilk etapta... ...başlarken zaten... ...işte dizi film izliyoruz... Evet. ...o dizi filmdeki kadın... ...o dizi filmdeki erkeği de... ...hayatta böyle de oluyor zannediyoruz... ...değil aslında... Evet. ...bir sahneye çıkan... Rol. ...rol ve zavallının üzerinde... ...en az bir saat... ...makyaj yapılıyor o sahneye çıkması evet. için... ...yani sadece... ...yaralanan adamın üstünde kan sürülmüyor... ...yaralandığı gösterilsin diye... Yani bir e, aktör bir sahnede rol alırken bir saat bazen iki saat onun saçı başı okşanıyor ayarlanıyor Evinden alınıp hiçbir insan film sahnesine götürülmüyor evet. Ama izlerken insanlar böyle izlemiyor Tip böyle olur evet. Genç böyle olur zannediyor Gelip kadın veya erkek eşinden bunu arıyor şuur altında Evet ...bugüne kadar hiç duyduğumu... ...ben hatırlamıyorum... ...filan filmdeki kadın gibi olur musun... ...diyen bir erkek yok ortada... ...denmez bu ama... ...bunu demeyi de ayıp sayar zaten... ...böyle bir şey olur mu... ...fakat şuur altında yerleşik... ...çünkü her gittiğin yerde birisinin bir fonksiyonu olan... ...bir telefonunu görüyorsun... Evet. ...öbür öbür fonksiyon... ...bakıyorsun ki seninki o fonksiyonlarda Hı. değil... ...değiştirmeyi düşünüyorsun ama... ...paran yetmiyor... E, taksitli alayım diyorsun kendini belaya sokuyorsun Öyle, evet. ama PTT'den telefon aldığın 30 sene önceki görüntüler böyle değildi evet. O zaman çok, yeter ki evde bir telefon olsun hatta çevirmeliydi o tuşlu da değildi çevirmeliydi onlar. Evet. ben ilk defa tuşlu telefonu eve getirdim Mekke'de talebeydim basmalı tak tak tak basmalı hı, telefon getirdim babam da aferin oğlum iyi bir şey getirdin diyeceğini zannettim bekliyorum. Dedi oğlum dedi Mekke'de de mi israf yapıyorsun dedi ya dedi. Buna ne gerek vardı dedi. Evet. Bu parmağın mı yok çevir dedi. Sonra onu bir hafta kullanınca Allah razı olsun dedi ama. Vakti ki çok var tak tak evet, tak. Evet. Önce o onun başka bir şey olduğunu zannetmiş. Evet. Şimdi bugün örneklendirmeleri belki çok dallandırdık budaklandırdık ama iyi anlaşılması lazım. Gözümüz çok aşırı hür. Kulaklarımız çok aşırı hür. ...bu önlenebilir ve ayrı bir boyut. Evet. Ama binlerce model gören... ...seçmekte zorlanır. Ailemiz... ...bu hale gelmemeliydi. Bunun için biz... ...ailelerimizin... ...kurulumunda... ...karakterlerimize... ...dikkat etmeliyiz. İki, ailemizi... ...bir kapalı dünya olarak... ...yaşamak zorundayız. Bu pencereden... ...bakarak. Hmm. ...bu pencere... ...ben mesela... ...huzurlu ailede diyorum ki... ...çocuklarınız ve eşinizin... ...negatif etkileneceği... ...kişilere... ...Sılay Rahim yapmayın diyorum... Hmm. ...Sılay ...mesela... ...ama demin siz de... ...bu mümkün mü diye... ...mümkünlüğü ayrı bir aile sordunuz, konu... Evet. ...tabii tabii... ...ne kadar... ...yani en azından böyle bir sıkıntı olacağını yani işte bilelim... ...o, o imkan... İçinde de belki çözümler söylemek lazım. Yani hocam, hocam sorunu en azından yüzden seksene indiririz Evet. Yani tamamını korunamaz mümkün. Korunma değil. hassasiyeti. Bir hassasiyeti mi evet, olsun? Evet Şimdi şöyle söyleyelim. Sizin mahremiyet hassasiyeti. Mahremiyet Mesela, hassasiyeti. Korunma yani yanlış ilişkilerden korumak çocuk Koruma. Bir iki yani bir ekonomik seviyeniz var sizin. Evet. ...ekonomik hürriyeti sınırsız olan... ...15 yaşında ve kredi kartı cebinde dola ...3-4 tane kredi kartı almış babasından... ...15 yaşında çocuk... ...ve bunu sizin çocuğunuzla arkadaş olduğunda... ...siz çocuğunuza 3 tane 5 tane kredi kartı veremeyeceğinize göre... ...15 yaşında makam şoförlü bir aile olmayacağınıza göre siz çocuk açısından... Evet. ...çocuğunuz etkilenmeyecek mi bu sahneden? Evet ne yapacak? Çalacak. Demek ki ilişkilerde de denkliği. kapalı dünya derken bunu kastediyorum hı hı, camları evet. kapatmayı kastetmiyorum. Evet. Yani sansür kooperatiflerde eskiden sınırlı sorumlu diye bir leva hani oluyordu. Evet. Sınırlı sorumlu şoförler kooperatifi hı hı, diye. Yani evet. aileyi sınırlı ve sorumlu yapmazsak sınırsız sorumlu aile çıkıyor ortaya evet. bu sefer. Sorumlu problemli yani. Ya problemli çıkıyor. Evet. Şimdi işte bu örneği izah edin. Evet. mesela sizin çocuğunuza kredi kartı verecek durumunuz yok sizin evet. harçlık şey bile sınırlı veriyorsunuz evet. sınırsız tüketim özgürlüğü olan bir çocukla oturduğunda karşınıza çıkacak şey nedir ustadım siz kötü baba durumunda olacaksınız çocuğunuz için. Nasipsiz çocuk görecek kendisini ya Bunalıma girecek çocuk Bizim çocuk ya o ilişki bitecek veya yanlı, Yanlış yapacak yanlış Çalacak, yapacak. çalacak, çalacak ya. çalmaya evet. çalışacak Annesinin bilezikleri Borç almaya başlayacak evet. Yani ne yapacağı belli değil Aşağılık duygusuna düşecek O, o zaten ölüm evet. Çocuk için yani ikinci sınıf görecek kendisini Kendini, evet. e, Bunu önleyebilirsiniz ama Siz denginiz olan evet. Veya ekonomiyi Sınırsız ...yönlendirmemiş bir ailenin... ...çocuklarıyla bağlantı Ya yani Sosyal çevreyi seçmek lazım o zaman. Evet. Çok güzel. Evet. Seçmezsen, salarsan... ...sonuçta kaybediyorsun. Evet. Aynı şeyi tesettür konusunda... ...konuşabiliriz. Evet. Yani siz tesettür diye bir sorununuz var... ...kızınızda, gelininizde ama... ...böyle bir ölçüsü olmayanlarla... ...oturup kalktığınızda... ...kim etkilenecek bundan? Hürriyet ne taraftaysa o cazip olacak hep. Evet. Yani siz bir tür Kurallı e, sınırlı Yaşıyorsunuz sınırsız Yaşayan her zaman caziptir Mesela bir e, Evde sabah namazı baskısı Yoksa çocuğa kılmayabilirsin deniyorsa O evde uykunun zevki var Çocuk için nefsin evet. tam istediği oluyor Gibi evet. kadınlar Veya erkekler bu sözüm Sadece kadınlar açısından değil Mesela evleniyor Erkek Gene 9'a kadar 10'a kadar vakıfta arkadaşlarıyla oturup kalkıyor Akşamları Akşamları. Öbür erkekte evleniyor onun bir arkadaşı işten doğru eve gidiyor Ona kılıbık erkek diyorlar hemen Damga yiyor, <gülüyor> Damga yiyor evet. Bu da hür erkek oluyor öyle değil aslında Son çok kötü oluyor evlendin evlenmenin bir hakkı var O hakkı yani bu kadını evde bekletmek diye bir hakkı sana Allah vermiyor İşin varsa işine git diye bir hak veriyor. Bekar gibi dolaşırsan sen işte o kredi kartını bol bol kullanan çocukla arkadaşlık gibi bir sorun bu bu sefer. Kadını başka yorumlara eşinin en ufak kabahatini büyütme hakkına doğru sevk etmiş oluyor. Bu tavrı erkeğin. Dolayısıyla bu bir sorun. Evet. Haddimizi bilmemek diyorum ben buna. ...evliliğin getirdiği yükü kaldırma... ...erkekliği ve kadınlığı gösterememek... Yani ...sınırlarımızı, haddimizi derken... ...sınırlı ve sorumlu... ...sınırlarımızı bilmemek... Evet. Tabii ...yani ben dışarıda dolaşıyorum diye... ...kadına üç gün hiç selam vermeden... ...sadece 11'den sonra yatmaya gelme hakkım olmaz ki benim... Evet. ...bu bir haksızlık bu... ...bu bir zulüm bu... ...aynı şekilde... ...işten gelen adam bir haftadır... ...kadını evde bulamıyor... ...arkadaşlarıyla toplantıya gitmiş... Bunlar hocam basit gibi görünüyor ama Boşanmayı on sene Geri doğru götürdüğümüzde bunlar Karşımıza çıkıyor evet, ama evet. Nadirattan böyle Fıtri arızalar nadirattan Oluyor Umumiyetle arızalar böyle başlıyor evet. Mesela Boşanma nedenlerinden biri Erkeğin erkeklik sorunu var bir bir sorun tedavi imkanı. Ya buna hürmetle saygıyla eğiliriz bunda. Allah'tan gelmiş bir abi. Zaten hiçbir kadın da bunu dert etmiyor veya kadında benzer bir sorun var. Umumiyetle herkes kaderine razı oluyor ama bile bile tembellikten, antallıktan, kör taklitten evet. kaynaklanıyor. Mesela kadının arkadaşları kadını etkiliyor. Kadın da eşinin ...sempatisini çekecek... ...renklere değil... ...eşinin sempatisini çekecek... ...parfüme değil... Evet. ...eşinin sempatisini çekecek... ...kahvaltı türüne değil... ...arkadaşlarından gördüğüne... ...taklit ediyor... ...halbuki evdeki perde renginden... ...kadının üstündeki... ...bluzun renginden... ...veya erkeğin... Yani evet. ...birbirimiz için aynıyız bu durumda... ...erkek evet. kadın olarak... ...birbirimizin cazibesini çekecek nitelikte giyim, kuşam, parfüm vesaire e, seçimimiz olması lazım. Eğer bunu biz yani arkadaşa göre tercihine emek vermesi lazım. Dışarıya Allah değil. Allah razı olsun. Çok harika oldu bu. Evet. Emeğimiz birbirimize olmalı evet. ve referansımız birbirimiz olmalıyız biz. Evet. Ben arkadaşıma göre bir hayat tarzı ayarlarsam, kadını evde bırakarsam kadın arkadaşına göre parfümünden vesairesine kadar e, dikkat ederse beni bir tür dışlarsa şeytan için buyur gel ne yapacaksın şimdi diye operasyon hazırlığı yapmış oluruz biz evet. ama birinci noktayı hala ee, devam ediyorum hocam. Birinci nokta neydi? Karakterler. Karakter. Çünkü o karakter bir daha değişmez hocam. Doğru. O onu hiç onu tam anladık. Ona iyi bakmak evet. lazım. O, o oradaki ilk kurulurken i̇lk ama. İlk kurulurken. İlk kurulurken, evet. i̇lk kurulurken. Yani ben şöyle bir örnek de vereyim hocam. Bazı ailelerde bana bir su ver sözü hayatta duyulmamıştır. Evet. Bir su rica edeyim senden. Evet, evet. Ben Karadeniz'de de böyle bir söz hiç duymadım. <gülüyor> yani su getir yavrum En iyi ifade su e, getir En yavrum. yumuşağı yavrum, e, yavrum, yavrum ekleyerek Yani yavrum eklediyse okşadı seni demektir Yani yaşlı <gülüyor> nesli söylüyorum Şimdi bunlar çok farklı bir şey hocam evet. Bir kadın gelecek ki Kız oradan bir su getir diyor kaynatası Yani bu döve döve suyu getirtiyor gibi bir ifade zavallı için O da babasından Bunu mesela çok yakın günlerde ...bir mahkemelik bir konu oldu... ...hocam... ...yedi senelik evlilik burada bitti... ...bu kelimede bitti... Allah Allah. kadın dedi ki... ...hocam dedi... ...ben dedi babamın annemi... ile çağırdığını duymadım dedi... Evet. ...bu Ege tarafından bir aileydiler... ...çağırmıyor muydu anneni dedi... ...dedim çağırmaz olur mu hocam... ...canım dünya güzelim cennetim... ...bu sözleri ben... ...canım dünya güzelim cennetim... ...annemin adı buydu dedi... Evet. Belki ben de okur yazar olmasam annemin adını da bilmeyecektim. Adını bunlardan biri zannedecektim dedi. <gülüyor> e Dedim eşin senin çağrı şit diyor dedi. Evet. Dedi, hocam 7 sene bu kadın zindanda yaşamış. Evet. Evet, şit diye çağırmak bir haram değil ama sen o ailenin kültürüysen bu aileden kız almayacaktır hocam. Evet. Bunu önemsiyorum. Doğru. Bu bir boşanma nedeni de değil aslında. Ne bu bahsettiğim aile bundan dolayı boşanmadılar. Başka onlar bir sorun Bu birikiyor. Bir. Bu tahammül gücünü bitiriyor. Evet. Referansları öldürüyor. Evet. Şimdi ne gibi biliyor musunuz? Hani insan birisini sevdi mi? O da bir yanlışlık yaptı mı? O sevgi onu kaybediyor. O evet. yanlışlık kaybediyor. Ama sizin sevginiz yoksa, yüz kere bağışlanacak bir hata bile bağışlamıyorsunuz. Evet. Üst üste yığılıyor. Onlar. Size göre daha devirdi oluyor. Evet. Halbuki bir gibi bardak devirdi evet. oluyor. Evet. evet. Onun için yani eşler arasında bunlar aslında sorun değil gibi görünüyor ama sorun bunların üzerinde büyüyor Evet. bu iki noktayı koyduk böyle bir kenara üçüncü noktamız hocam e, erkek ve kadın şeriatsız olduklarında yani din kuralı olmadığında hmm. onların dini nefisleri oluyor bu sefer evet. nefislerin de dizgini yok Evet. Dizgini yok. Sınırı Dolayısıyla yok. Evet. yani Allah'ın adıyla peygamberin sünnetiyle kurulan yuvalar nikahta Allah'ın adına peygamberin sünnetine göre devam etmelidir. Yani bu çok hayati bir şey hocam. Yani kurarken biz Allah'ın adı peygamberin sünneti. öyle, Hatta öyle diyoruz değil bir mi? Bir tık aşağıda indiriyoruz ebu hanifenin nişanatlarına göre diyoruz. Evet. Niye? Bir niye ebu hanifenin nişanatlarına göre diyoruz? ...evde bir sıkıntı olduğunda... ...Hanefi mezhebini esas alacağız biz. Sorunlarımızı öyle çözeceğiz. Ha, ben diyorum ki... ...teknik eşyamızı... ...iki yılda bir servise götürdüğümüz gibi... velevki bir sorun olmasın. Ne diyor? Kombinizi... ...kış gelmeden bakımını yaptırın diyor. Evet velev ki bir sorun olmasın. Baca temizliğinizi yaptırın diyor. Yangın olmasın diye. Ben diyorum ki... diyor ...ben Zat-ı Alim buyuruyor... ...manasında <gülüyor> değil yani... Ağzımdan öyle çıktı cümle evet. Söylemem gerekiyor gibi e, Eşler İki senede bir, üç senede bir Beraberce bir alime gitmelidirler hmm. Madem Allah'ın adına Peygamberin sünnetine Ebu Hannefe'nin iştahatlarına göre kurduk bu yuvayı Selamünaleyküm Aleyküm Hoca Efendi Lütfederseniz bir çayınızı içmeye geldik hmm. Bizim bir derdimiz yok İki çocuğumuz var Ben şu işte çalışıyorum, şurada çalışıyorum Bizim ailemizi nasıl görüyorsunuz? Hmm o alimin de psikoloji bilmesi lazım değil mi hocam? Başka türlü niye alim diyeceğiz ki biz ona? <gülüyor> yani sadece fıkhi hükümleri bilen akademisyen bilgin demedim. Yani, evet, evet. Alim ümmetin dertleriyle yoğrulmuş insan demek. Hmm, değişik bir alim tarif. Yok. Ben evet. Ebu Hanife'den alim anlarım hocam. Evet, güzel. Ben alim Ebu Han bir misal anlatayım o zaman siz açtınız hocam. Derler ki böyle bir ayet hadisi gibi değil ama muhteşem bir şey hı hı. Ebu Hanife'ye bir çocuk getirmişler evet. demişler ki bu çocuk kuru üzüm tutkunu evet. e, çok kuru üzüm yiyor doktor da bu kuru üzüm yememesi lazım diyor hasta bu çocuk e, buna nasihat edin bana bir hafta sonra gelin demiş evet. adam da almış çocuğunu gitmiş bir hafta sonra gelmiş o ona bir ilaç yapacak falan ya da muska yapacak zannetmiş hı hı hı. çocuğun başını okşamış yavrum demiş ...bu kuru üzüm senin için zararlı... ...yeme bunu olur mu demiş, olur amca demiş çocuk... ...gitmiş... ...çocuk da dinlemiş nasihati, babasını dinlemiyor... ...sonra adam tekrar gelmiş... ...Ebu hanife rahmetullahi aleyh... ...sen bir hafta ne okudun üfledin demiş... ...yani özet olarak anlatıyor... ...bu İyi, cümleyi söyleyeceksen niye bir hafta bekledin... ...demiş ki ben kendim çok kuru üzüm yer biriyim... Evet. ...sözümü ihlasa söyleyemeyeceğim için... ...bir hafta üzüm yemedim... Çocuğa öyle söyledim bu sözü evet, demiş. Evet. Alim bu hocam. Doğru. Ümmetinin dertleriyle sadece taharet ve fıkı konularında değil, aile konusunda, ahlak konusunda mesela biz psikologlara gideceğiz elbette. Yani bu bir ilim dalı. Ama bir alime delikandlığımızı götürüp nasihat ettirmeliyiz. Evet. Ben hiç unutmuyorum 18 yaşında bir kız ateist. Evet. Anne baba peçeli. Evet. Yani o Aynen. düzeyde. Aynen. Get bana getirdiler. Ee, nasihat edeceğiz. Ben e, annesine babasına dedim ki müsaade edersen ben özel görüşeceğim dedim. Evet. Nasıl kız dedi ki sizin özel görüşmeyi kabul etmem dedi. Hmm. Kızım niye dedim? Çünkü siz beni etkilersiniz ben biliyorum dedi. Ee, ben sadece annemin hatini kırmamak için geldim size. Hmm. Kusura bakmayın ben sizi yalnız görüşmem dedi. Hmm. Çay ikram ettim filan. Hem hoşuma gitti bu evet. kız beni tanımış. Meğer dinlemiş ben Nurettin evet, Hoca'ya evet. götüreceğiz deyince dinlemiş. Siz beni ikna edersiniz demiş. Evet. Yani e, bir hoca ümmetinin delikanlısının derdini anlamalıdır. Sadece kitap okumamalıdır. Evet, evet. Alim o. Veya evet. hoca efendi veya davetçi. Şimdi hocam çok e, önemli bir şey söylüyorum. Karı koca çocuklarını da yanına alıp... Hoca efendi biz bir sıkıntı yok Ama nasihatini istiyoruz Mesela yeni ev alıyoruz Ben diyorum ki filan semtten olsun Eşim filan semtten olsun diyor Siz ne dersiniz Hangisi? Hoca efendi onlara çayını ikram edip Kahvesini ikram edip Çocuğuna oyuncak verip, evet. Ondan sonra da şunu yapın demeli ee, Hoca mesela ben soruyorum Siz kaç senelik evliliyorsunuz 13 senedir niye iki çocuğunuz var diyorum Hocam dosyalar açılıyor Evet. <gülüyor> erkek hemen okları gösteriyor kadın Hı -hı. ama diyor ama evet. bu ben bu çocukları büyütürken tatile gitti diyor <gülüyor> Ben Loğusay'dım, biz bu... çekiyoruz ben hiç <gülüyor> unutmuyorum evet. ee, böyle bir yarı şikayet yarıda beni ziyaret için gelmiş bir aile de kadın dedi ki hocam dedi size bir şey soracağım dedi ben onlara böyle nasihat ederken sizin hanımınız lohusayken umreye gider miydiniz dedi Allah Allah. Dedim gitmezdim dedim. Cık. Beyefendi dedi, Umre'de bana dua etmeye gitti dedi. <gülüyor> <gülüyor> Siz ne dersiniz hocam? Yani bir kadın evet. yani şehit oluyor çocuk doğururken ölünce değil mi? Loğusa'da ölen kadın şehit hocam. Ya. Niye? Yani dünyaya yani gir, mesara şey girip çıkıyor bir kadın. Yani. Ya, bir ölüm. De. Evet. Yani hakikaten Umre'nin zamanı mı hocam? Ya. Döndüm Erkeğe dedim ki niye gittin dedim Umre'ye <gülüyor> dedi hocam dedi e, ucuz bir fırsat bulmuştum hem ona dua etmeye gittim dedi. <gülüyor> o dua bahanesi <gülüyor> ya kılıf evet. kılıf dedim ki yanlış yaptın. Ya, dini böyle kullanmak da var. E, belki niyet o kadar değil kullanma değil ama yani e, bir işte sonuç he. bu evet, sonuç tabii tabii. <gülüyor> tabii kullanma bu dedim ki e, kızım dedim yüzde yüz haklısın dedim. E ...buna da bir ceza vereyim mi dedim... ...buyurun hocam dedi... ...seni dedim çocuğunla umreye götürecek dedim... <gülüyor> ...Allah razı olsun hocam dedi... <gülüyor> ...ama dedim, sen de bu olayı unutacaksın dedim... Evet. ...ben zaten unutmasam da ne olacak ki hocam dedi... ...onun dediği oluyor zaten dedi... Evet. ...eyvah çok kötü... Bu, ...bu başka kademesi... ...tabii... ...yani kadın teslimiyeti... ...sonra dedi ki kadın... ...ben dedi, siz de dahil... ...birinden beklemektense Allah'tan bekliyorum... Dedi. Allah Allah, ...dedim, evet. kızım niye geldin bana o zaman... ...sen kazanmışsın dedim... ...ben yani. senden nasihat isteyeyim şimdi... ...fakat bir gönül kırıklığı... var. ...işte gönül kırıklığı yani, var orada... ...yani Allah verecek ama eşim de sebep... ...buna diyebilmeliydi evet, kadın... Evet. ...yani baktı ki olacağı yok... E, Müslüman bir kadın da... ...yani e, o da bir birikimin parçası... ...değil mi hocam... ...e tabi onu söylüyorum e, hocam... He, ...işte e, çok evet. basit geliyor bize... Çok basit evet. geliyor Yani ben kadına ayakkabı alacağım Ya niye onun sevdiği bir renk olmasında Şunu al diye ben ayakkabıyı getireyim ya? Ne yapıyorsun evet. sen ya Yani bu bir Kabalık türü Anlayış kıtlığı türü Ama kadının da kabahatine Madem bu kadar nazik bir e, Karakterin var senin Seçerken dikkatli seçecektin evet. Diplomasını aldanmayacaktın Eve gelirken görmeye gelirken ki Arabasıyla ilgilenmeyecektin evet. Yani bakarken de onlar Gelen çiçeğe gelen çikolataya göre Hangi arabayla geldiklerine göre aa Şehir taksisine binip gelmişler Otobüste gelmişler Sen bu ayrıntılara takılırsan O da o ayrıntıları yerine getirir Sonra gerçek kimliği, yağmur yağınca boyalar dökülür Evet <gülüyor> Boyalar döküldükten sonra da Yapacak bir şey yok artık Evet Hocam Süre bitti aslında mevzu bitmedi Mevzumu mevzu bitmez mevzu insan yaşadıkça bitmedi. bu mevzu bitmez Gene konuşuruz inşallah, i̇nşallah. Ee, Çok hayati bir meseleyi konuştuk Yani mutluluğun hani o sekinetin bulunması gereken iklimdeki aile iklimindeki sancıyı konuştuk Ama ee, bir noktada vaktimiz evet. yetmedi de belki müstakil bir vakit gerekiyor hocam namaz kendimize göre kılınamadığı gibi yattım kalktım olmadığı evet. gibi Allah razı olmasa bile bu işten memnun olmasa bile razı olmasa yasak evet. ederdi zaten boşanmanın da İslamcası var İşte onu ayrıca bir konuşalım. konuşalım boşandın ölmedin diye sizin evet. bir ifadeniz yani erkek vardı erkek ve kadın için ha. boşanmanın boşandıktan da boşandıktan İslamca... sonraki hukuk ilişki evet. Bunlara ayrı bir bir sohbet daha i̇nşallah, yapalım inşallah inşallah çok teşekkür ediyorum. değerli dinleyiciler İslam'dan hayata ölçüler programında Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Ben Deniz de Ahmet Taş getiren. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.